...programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gününüz geceniz aydın, o güzel yüzünüz güneç olsun. Neşeniz daim olsun. Paranız bol, sofranız bereketli olsun. Kalbinizden huzur, yüzünüzden nur hiç eksik olmasın. Kaynananızda dırdır, evinizde yatılı misafir hiç eksik olmasın. O dedin oldu mu Karagöz? Olmadı. E, olmadı tabi. Ne bileyim, sen başlayınca ben de kaptırdım gidiyorum. Evet, evet. Dikkat ediyorum da, bugünlerde hep kaptırıp gidiyorsun. Sen öyle neyi ima ediyorsun bana acaba? E, birader, din lokantada o halin neydi öyle? Hangi halimde? Hangi halinde olacak? Yemek yiyiş halinde. Ne varmış halimde ya? Ya çöp şiş yedin, kuzu şiş yedin. Bir de pilav üstüne kuru fasulye yedin. Üstüne üstlük iki sütlaç, bir de kazandibi yedin. Utanmasan getirseler, kazanı da yiyecek. <gülüyor> Bugünlerde iştahım açıldı birader. Vallahi acıkınca gözüm dönüyor. Bırak sofradakileri, masayı bile kemiresim geliyor. Kara gözüm afiyet olsun ama kendine hiç dikkat etmiyorsun. İyice şişmanladın, çok kilo aldın, çok. ...maazallah savaş filan çıkar diye ben kiloyu toptan aldım Hacivat. Ya bırak solunu, koca göbekli oldun birader. Aa, öyle söyleme Hacivat. Benim vücudum üçgendir ama ters üçgen, aşağı doğru genişliyor. <gülüyor> Hala kilolarınla şaka yaparak kilolarıyla barışık insan portresi çiziyorsun ama... ...bu kilolar hastalıkların tetikçisi. Bu <gülüyor> ne demek şimdi ya? Yani ben kiloluyum diye hasta mı oldum yani? Şimdi hasta değilsin ama... ...belli ki olacaksın. Damartı kanıklığı, kalp hastalığı, kolesterol fazlalığı... ...şeker, karaciğer büyümesi, sonracığım... Tamam, hatta... ama, ama, ama tamam, tamam, tamam, devam etme. Valla şimdiden ben hasta oldum. Ha, bunları bil Karagöz'üm. Böyle yemeye devam edersen... ...seni erken yatıracağız musallataşına. Aaa yapma ya vay vay vay vay vay vay vay. Kiloların arttıkça yaşayacağın seneler azalıyor birader. <gülüyor> Desene ben her yemekte ömrümü yiyormuşum ömrümü. Böyle kilo almaya devam edersen sana tabut bile bulamayacağız. Sandalla gideceksin kamristana. <gülüyor> Böyle sandal sefası mı olur birader? Oy oy oy oy oy. Hacı var artık ben de itiraf edeyim valla şişmanlıktan bezdim çok pişmanım en azından sonunda anladın <gülüyor> acıbat tartının üzerine çıkıyorum tartıda şu an aradığınız kiloya ulaşılamıyor yazıyor ya gördün mü yazık yazık <gülüyor> pantolon kemerimin tokası karşıya bakacağına artık aşağı doğru bakıyor <gülüyor> o kadar şişmanladım ki Yanaklarım arkadan bakınca bile gözüküyor. Pek fena efendim, pek fena. Gömleklerimin hiçbirinin önü kapanmıyor. İki yakal bir araya gelmiyor. Bak, bak, bak, bak. Hiçbir kıyafet üzerime olmuyor. Terzilerde perde kumaşından kıyafetler diktiriyorum kendime. ya, ya, ya. Metroya, tramvaya binerken turnikelerden geçersin ya. Ben geçemiyorum. Geçmeye çalışınca öylesi geçim kalmıyorum. Nesillik, <gülüyor> nesillik, nesillik. Acımadın? Ben artık resmen şu bez oldum, şu bez. Şu bez değil, birader. O bez, o bez. Ha o ha şu, ne fark eder? Şişko'nun tek oldu işte. Aman, Karagöz. Öyle şişko falan yakışmıyor ağzına. Ümit var ol biraz. İnşallah tez zamanda diyete başlarsın, kilo verirsin. Ben denedim efendim, bütün diyetleri denedim ya Yaz diyeti, kış diyeti, yiyerek zayıfla diyeti, yemede yanında yat diyeti. Atın ölümü light arpadan olsun diyeti. Senin anlayacağın hepsini denedim ve bir arpa yol alamadım. Alırsın Karagöz, alırsın. Yediklerine dikkat edersen, light ürünler kullanırsan zayıflarsın. Light ürünler kullanıyorum zaten Hacıvat. Geçen alışverişte... ...toz deterjanının bile light'ını aldım. Yiyeceklerin light'ını kullanman yeterli. Bir de spor yaparsan tamam bu iş Karagöz. Spor mu? Ha, yapma ya. Ne sporu yapacağım? Deve güreşi falan mı? Deve güreşi spor mu karagöz, ha? Şöyle her sabah düzenli olarak... ...en az bir saat yürü ki faydasını görebilesin. Ha, anladım, yürek zayıflayacağım. İnşallah efendim, inşallah. Ha, dostum benim ne güzel söylüyorsun. Zayıflarım değil mi?